Geç geldiğiniz zaman tam geldiniz. Tam zamanda geldiniz. Ha, Şu sıkıcı şarkı başladığında ne yapacağım diyordum. <gülüyor> Bu sıkıcı şarkıyı dinlemek zorunda mıyız sonuna kadar. Yoksa konuşacak başka şeyler de var hayatta diye düşünüyorum. İstersen başka bir güzel bir şarkıyla başlayalım biz. Şerim. Yok hiç gerek yok. Başlayalım başlayalım. Siz mi bir şey Biz başlayalım. İstersen sen bunu yavaş yavaş şey yaparken. söz an dolayı mı söyleyeceksin? Hayır. İndirirken. <İyi>, <gülüyor> Felonataku, nataku, notaku, notaheyo. Felonataku, notaku, ama Fentonu niye... kendi bile anlamıyor bu aralar ama sağ ol. aynaya bakınca kim lan bu ev diyordur Fenton kim bu bronz adam diyor. Düşünürken ama çok yakışıyor ona ya adınız. bronzluk o beyaz saçlar yani benim idollerim Sean Connery bir Fenton iki <gülüyor> bronz Fenton'a yakıştı. yakıştı. Bir şey soracağım Hayko Naran Kent'i gittim mi? Yok gittim. O da aynaya bakıyormuş. Ben Beni bugün bir şarkı mı hatırlatılar çünkü bugün Fedon'u gördüm gazetelerde. Bir başka haber, haberde de mesela Allah Özünal'la eşiyle ilgili bir haber var. Ee, Orada fotoğrafta Şeblem... Arada, arada, da, <gülüyor> arada da, önde de Fedon oturuyor ama onunla ilgili hiçbir şey yazmıyor. Niye fotoğraf renkli görünsün diye. <gülüyor> Öyle bir şey. Beyaz ayarı yapılmış. Fedon'la. <gülüyor> Fedon <'la> <gülüyor> <gülüyor> bir geçer misin diye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. <gülüyor> Buyurun efendim. Macera ee, dolu çarşamba sabahı. Evet macera dolu çarşamba sabahı. Süremiz az olduğu için ben hemen de konuya girmek istemiyorum çünkü süremiz az. Süremiz az. Niye abi saat 8.20'de süremiz az olmayacak mı? Ben size vereyim. Her reklama gireceğiz diye. tabii canım benim... O zaman 8.20'ye kadar kısa böyle mi konuşuyoruz? Top, top Kısa kısa kısa. 8.20'ye kadar top döndürüyoruz o kadar. Ondan sonra 8.20'den sonra çünkü yeni sistem oturuncaya kadar bu gerekiyor. Kısa ha, sen döndürdün dışarıda. Evet, Oktağ. Ee, bir, bir kere daha bana kısa kısa düzeltmeyin. Kısa kısa şansını veriyoruz. Ee, şimdi bazı firmalar sigara yasağının genişlemesiyle birlikte... ...üzerlerinde firma isimlerinin de bulunduğu... ...burada sigara içmek yasaktır yazan kartonları iş yerlerine dağıtıyor. Yani promosyon. Ha şey, anladım. Oradan nasıl olsa bu sigara içilmez ilanı koyulacak... ...bari bizim şeyimiz olsun diye mi koyuyor? Tabii canım, iş yerlerinin bunlara ihtiyaçları var diyerek... ...bir firma bunu üstlenmiş. Ama yasal Alt olarak eminim. illa o belli yazıyı koymak lazım değil mi? Tabii belli ha. boyutta falan olması lazım canım ona. Hayır sigara içilmez diye yazacaksın. Altına da gerekli uyarıları yazacaksın. O işte o şeyde e, de kağıtta e yazan şeyde. O da belli her şeyi ya. belli canım. E, yok abi. belli değilmiş. İşte, dağıtıyoruz demiş adam. Burada boy boy o sigara içilmez şeyleri var. Lefaları. Yaramazsın. Olmaz mı? Zaten millet gıcık olur. Öyle bir şey neyi imza atmış ki bu şirket? Yanlış bir <gülüyor> politika. Oraya bakacak altında şirket. Bunlar kesin bir yere amblemini falan koymuştur. Uyuz olacak. Bütün sinirini bu şirketten çıkaracak. Şu aralar zaten işte içi edilen küfürler var. Günah yani keçisi mesela, aranıyor bunlar. O... E, dönülüyor. Burada içmek yasaktır şu yasakta. Derken mesela <gülüyor> o yasakta altında bir de bilmem ne. Ee, mesela... Anadolu hafriyat Mesela... <gülüyor> Bunlar şey yapıyorlar. yapacaklar Anadolu hafriyat sigara bırakma çalışmalarında Tiryakilere başarılar diler Ve böyle bir şey yazacak Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> Günah keçisi ya Kendi elleriyle şirketi Hakikaten yapmışlar ya, yemek... sen ne, ha... ne işin var senin Git otur sen hafriyatını yap be adam Takarlı <gülüyor> babut yakalendi Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa İlcizine bağlı olan Ve dönemin muhtarını aldığı bir kararla 10 yıldır sigara içilmeyen Ağaçlı Köyü Kapalı alanlarda biz zaten 10 yıldır sigara içmiyoruz. Demiş. Ne muhtarmış kardeşim ya. Hakikaten. Valla böyle her tarafa böyle muhtar lazım işte. Yani Muhtarın muhtar olarak şey sen değilmiş. il muhaver veriyorsun. Ondan sonra e, nüfus sureti veriyorsun. Arada kanun çıkarıyorsun muhtar olarak. <gülüyor> Recep Sarı muhtar. 99-2004 yıllarında muhtar. Şimdi bir dakika Hı. muhtar yani öyle şey olarak çok etkili görünmese de kağıt üstünde bir oyunla seni yok edebilir. Nasıl? Nasıl? Öldü yazar oraya Belki Nüfusa yani. Nüfusa İdam zaten. yetkisi yok. Efendim elinde e, kolluk kuvvetleri falan yok. Tabii ama canım. oraya öldü yazdığımı uğraştır. Muhtar korkusu böyle bir şey. Yani o bir sembolik idam ve sana... Acayip mangarayı çıkarabilecek bir adam. Tabii canım. Hayatına karartır ya. iki haftanı alır senin hayatından. Bütün ihtiyar meclisiyle biz bu kararı aldık demiş Recep Sarı. Hep birlikte oturduk. Kapalı alanlarda sigara içilmesini yasakladık. Bu kararlardan da köylülerimiz tek tek sigarayı bıraktı demiş. Bravo muhterem. Biz demiş hiç demiş etkilenmiyoruz. Biz zaten 10 yıldır demiş. Sağ ol muhterem mi? Ne ne diyeyim. Ben? Ding ding ding Şey de olmuş değil mi? Triyakiler yüzünden seçimi de kaybetmemiş muhtar. 10 yıldır kaybedilmiş tekrar tekrar 99 2004 yıllarında olduğuna göre Recep Sarı ama canım bir arada bırakmıştır niye adam sürekli muhtarlık demokrasi de sürekli muhtarlık diye babadan oğula geçecek diye illa bir kural yok ama mesela bu karar içerisinde rolü olan Yusuf Tokalı seçilmiş Recep Sarıdan sonra seçilmiş evet. aynı ekip devam ediyor aynı ekip onlar bir ekip kurmuşlar tak tak babadan oğlu değil de ekip içinde. Ekip içinde dönderiyorlarmış. Dönderme dedikleri şey yapıyorlarmış. Oktay Demirci çok teşekkür din, ediyoruz. İşler gördük. Günaydın. Günay ay ay dün dün devam ediyor. Sevgi dilini İçler Günün Gazetesi'nden bu taraftan da buyursunlar efendim. Bildiğimiz gibi dekora verili devam etmek istiyoruz. Sizce bir sakıncası yok Bülten derken <gülüyor> ana haber bülteni değil mi abi bu sabah? O tabii. tip bir şey değil mi? Öyle, öyle mi, mi düşünüyorsun o Evet, şimdi bak değerli arkadaşlar. O zaman enkürmen gibisin Fahir. Ilayarak e, mı? Enkürmen <gülüyor> sabah... demek, Levent Kırcı demek değil Fahir. Birini takdir etmek zorunda değil. Değilsin Bilirsin, tabii canım. Yani kendime üzgünüm. Yani bir ağırlığın olsun, bir oturaklı olsun. tavrın olsun diyor. Oktay. Yani öyle bir şey sun. Madem an haber biterdi, biz de hiç girmişin Müzik falan da var. Öyle oluyor. Enkürmenin sunduğu sunu ha, haberde müzik olmaz. Enkürmenin sunduğu müzikten hayır gelmez. Ha, haberden e, hayır gelmez diyecektim. Şimdi e, genç için onu sonra yapayım ben. Tamam, Biz, kafamda oturtayım tam oturtmadım çünkü. Sen de bunu kaldıramayacağı şeyleri diyorsun çocuğa. Benim kaldıramayacağım şey yok arkadaşım. <gülüyor> Biz bu yola baş koymuşuk Bedel ödemişik. <gülüyor> <Sü> ödemişik <gülüyor> mi? <gülüyor> Ödemiş. <gülüyor> ee, ötemişiz <gülüyor> müthiş bir rekoru var kimi? spiker, spiker bir, çok tanıdığımızı Ümit Aklan'ın kırdığı bir rekor ne rekoru kırdı sizce? Ağlamak, rekoru ağlamak isteme rekoru mu? Evet. bir yayında en fazla ağlamak, ağlamak istemiyorum seyirciler olsa değil ne, ne kırmış olabilir? Öyle, vay anasını seyirciler lafı onun değil miydi? vay anasını seyirciler o da onun lafıydı o da doğru o, yayında edilmiş en enteresan laflar rekoru mu? Yani, o... gol deme rekoru mu? En fazla bir golden sonra gol gol gol attı attı atamadım hmm. değil atamadı değil bir tekrar mı rekor dediğin böyle bir kelimeyi tekrar mı ediyor onu bulmaya çalışıyoruz şimdi kelime en tekrar çok... değil ama bir tekrar evet en bir... çok canlı yayı falan fıstığını şey gerçekleştirme bunun ne haber değeri var işte ne bileyim kendisi söyledi böyle de böyle düşünme. rekorum var yazın Öyle düşünmenin sana ne faydası var? Serre faydası var. Ümit <Şimdi>. Aktağ'ın <gülüyor> ne rekoru bu biliyor musun? Bu Androloji Derneği'nin e, çalışması vardı ya. Türk Androloji Derneği'nin. Ee. E, Türkiye'de Cinsellik. Evet. Bu araştırmada bizzat kendisi de rol alıp... ...çünkü stadyumlarda iddia bayilerinde erkekler kahvelerde daha çok oluyor ...Ümit Aktağ'ın da beraber gidiyorlarmış. Ümit Aktağ'ın... ...affedersiniz çok özür diliyorum... Haşa bir, bir görme rekorunu kırdığını iddia ediyor. 1700 tane gör, görmüş. Yani şey mi diyor? <gülüyor> tıra götürüyorlar. Bunca mi? 40 yıllık sports <gülüyor> pikeni bu kadar. <gülüyor> bir öne de görmedim. <gülüyor> Vallahi billahi ya. Hepsini de birebir görmüş. Hayır, hayat insan nereye savuracağı hiç belli değil. Hiç Ümit tane gördüklerini sıralasak? Sıralasak şey olur mu? Olur olur. Olur. Hem de baya tubles yani işte bak mesela ben bir spiker olarak halkın kalbinde yer tutmuşum. Bunu artık hani sadece mesleki olarak değil sosyal bir e, projede de değerlendirmek istiyorum. Çünkü yanında güvenici sen şimdi sokaktan geçen bir adama doktorum dese falan fıstık açar mısın gösterir misin göstermez Ama bu ses tanıdık zaten. Yani yanında tanıdık bitmiyor. bir ses olunca Aa, tamam işte. O da ki, Şu anda Çünkü güven uyandı dersine. Açıyorsun mesela oradan şey diyor. Vay anasına, sayın seyirciler. O bir tabii hoşuna gidiyor. Hoşuna gider tabii. Ağlamak istiyorum sayın seyirciler. da senin hoşuna gidiyor yani adam çok güzel. Sistemini kurmuş. Bu arada Oktay Kaynarca yakın arkadaşıymış isyan etmiş. O ben da... niye görmüyorum diyeyim ben, Benimkine bugüne kadar bir kere bile bakmadın. Hiç tanımadığın adamlarınkine bakıyorsun demiş. E, Adanalılar için demiş, beni demiş, neden demiş böyle eski. Ümit Akta'nın mı yakın arkadaşıymış? Oktay Kaynaşçık. İşte onlar öyle yakınlar, samimiler. Böyle birbirlerini böyle espriler yaptıklarına göre belli bir samimiyetleri var. Tabii ünlüler hep öyle samimi oluyorlar ya. Gerçi sonra da vefa bir semtmiş diyorlar. <gülüyor> Berksan Kutsiye demedi henüz ama. Evet, Onların anladım. gerçek bir dostu. Çünkü aynı evde paylaşmışlardı Sevgi'yi aynı kaplar yemişlerdi. Berksan, sevgili Berksan, sevgili Kutsi'ye onlara da selam yollayalım. Berksan ve Kutsi'nin aynı evde zamanında yaşadığını... Bilen kaç kişi var. Bilen kaç kişi var bilmiyoruz ama biz ömrümüz <gülüyor> yettikçe Bundaki bunu tekrar tekrar hasatlayacağız. Çünkü sanat dünyasındaki sayılı dostluklardan biri. İki ev arkadaşı ikisi de sanat dünyasında yer edindi. Aa, bu da nasıl öğrendiğimizi de ben dün gibi hatırlarım. Aa, bunun adı neydi falan diyorduk Kutsi. Berksan'ın ev arkadaşı. Aa, ben... Bunun adı ne diyorduk? Berksan. Kutsi'nin ev arkadaşı. Bak, evet Kutsinin Berksan, Berksan daha önce çıkmamış mıydı? Tabii ya? Tabii doğru. Berksan'ı sormuştuk da Kutsi'nin ev arkadaşı olduk. Onu da ben söylemiştim size. Hatırlarsınız Berksan çilek tuzak diyorum. Ne Çilek dudaklarına Yok, yapışıp kalacağım. Yeter Fahim. Yeter Fahim. Herkes biliyordu zaten. Şimdi peki Ümit Aktan'a nasıl teklif edilmiş? Hocam. Ümit Bey. Böyle, Meraklısı böyle. mısınız? <gülüyor> efendim? Biz de böyle böyle... Bir projemiz var. Bazen böyle böyle, bazen böyle böyle bunları görmek ister misiniz? Anadolu'yu dolaşıp, Anadolu... kahvelere gidip, efendim işte maç çıkışlarına gidip bakmak ister misiniz? Ne demişler, nasıl söyleyebilirler? Vallahi ben? işte bu bir şey projesi ya, ne derler ona? Ee... Sağlık projesi. Sağlık tamam. projesi şey demişler de, normalde hani bir, bir, direkt herhalde alakası var dernekle ya da birileri Androloji Derneği'nden birisiyle bağlantı bağlantıya geçmiş tam olarak yani şey demiş Anladın? Androloji Derneği bir ünlü olsun demiş ünlü güven verir falan filan demişler oradan da Oktay Kaynarca'nın arkadaşı olduğu için Ümitaktan. oradan ona ulaşılmış ilk işte. önce Oktay Kaynarca'yı teklif etmişler de o demiş dizi çalışmalarım dolayısıyla olmaz falan diyecek tavsiye edebileceğiniz birisi <Gülüyor> var mı başka isim var mı demişler. bizim Ümit var demiş Bizim Ümit deyince hangi Ümit hangi Ümit? Ümit Aktan efendim deyince hoppa bütün Androloji Derneği'nde. Çünkü Oktay Kaynacı 5000 falan üstünmüş. Daha ucuz ama. O zaman şey olur. Keşke parça başı çalışsaydın demiş zaten Ümit. Tabii Bak. canım ben bilsem demiş. Ben bilsem toptan para almazdım. gördüm başına bir komisyon alırdın falan demiş. Ama güzel olmuş yani. Çok da memnun. Böyle bir rekor da kırdığım için çok mutluymuş. Tabii bu projeden sonra sosyal projelerin efendisi olarak tanınması <gülüyor> da. Of <gülüyor> bir şey değil ama. Bundan yani... sonra maç dinlerken artık ben maça konsantre olamam. Zaten olamıyorum. Hep kafamda şey olacak. Bu adam ne kadar acaba böyle şey var mı Haydar Demen bile kıskanmış be. Hadi canım. Tabii demiş. Yani sen hepsini bir toptan bir arada halletmişsin bana demiş günde iki geliyor, üç geliyor. O da şöyle şöyle iki parça geliyor. O zaman yani. şimdi Ümit Ak'dan bu kadar e, bu konuda tecrübeli olduğuna göre, deneyim kazandığına göre bir insana böyle bir bakışla evet. anlar mı her şeyi? Anlar. anlar. Ne mal olduğunu anlar. Yüzünü, dış yüzünü her şeyi anlar mı? Anlar. Hem de seni secereni döker Oktay. Karakterini okur Oktay. Çünkü şunu deme bir etkisine sahip. Ben binlerce gördüm dediği anda senin söyleyecek neyin var? Sen kaç gördün? Üç, sen beş, sen Susarsın önüne bakarsın önce. Evet doğru. Bir tane galiba diyor. Kaldırırsın kafanı. Buyurun efendim. Doğrusu Şimdi... zaten birdir. <gülüyor> Makul. <diyor. gülüyor> esrar haberi verelim? Esrar. Esrar esrar, yok. esrar. esrar. Esrar. Esrar. Esrar. Esrar. Esrar. Esrar. Yeter. Ne yapıyorsun sen? Esrar haberi istediğimizi söylüyoruz. Oktar çünkü, çünkü genç, genç arkadaşlarımızın... Çünkü gençleri zehirleyen bizi... bir şeyle ilgili haberleri hiç kaçırmıyorum diyorum. Evet çok teşekkür Ayağımıza ederim. Gelmiş bu fırsatın. duyarlılığınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Önce sana sonra sana. Teşekkürler. <gülüyor> Harry Potter'ın bir e, şey var biliyorsunuz bu Malfoy'un bir tane iki tane arkadaşı var ya yanında. Evet. Onlardan biri hatırlıyor musunuz? Malfoy. Çiş, bir tane çiş, ço olan. Sevimsiz çocuklar. Evet. Sevimsiz kötü kalpli çocuklar. Vincent evet kötü kalpli. Hı -hı. Ee, onun işte bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ortaya çıkmış. Abla, ee, tamam. bilirsin. Ders içindir. Ders büyük derslerinde değişik değişik otlar kullanıyorlar ya. Hepsi Etsel otu kullanıyorlardır. Zamanında burada Aysel abla polise açıklama yapmıştı ya. Ben onun tohumunu yemeğe koyuyorum diyerek. Polis sen, sen onu sök götürürüm valla içeri diyerek bu üretime engellemişti benim bildiğim kadarıyla. Göz, Gözleme ve börek, börek içine koyuyormuş evet, Böreğe koyuyorum. Ne börek burada? İşte ben, yine dinlememişler bak orada da dinlememişler. İngiltere'de de dinlememiş. Ben onu büyü için... Sen. Çıkçak falan filan demişler böyle saç çıkmışlar. Ama sök diye götürüyorlar şey yapmıyorlar. Sen onu hapishanede yetiştirsin artık demiyorlar kimse kimse. Daha doğrusu herhalde polislerle tipe bakıyordu, Nereye koyuyordun ben onu <gülüyor> diyen biz onu böyle böyle sararken böyle ejderha ekibinden misiniz diyen adama götürüyordur. Mesela. 120 saat kamu yararına ücretsiz çalışma cezası verilmiş Jamie Vailet'a. 120 saat boyunca kaç tane görür? Saatte beş tane bunların cezasını böyle vereceğiz. Öyle, evet. öyle. ama 18 yaşından küçük ya yasak. Yo 20 yaşında ne 20, 18 yaşında, yaşında, 20 yaşında mı? Ya, Alın ya. o herifi gelin. iki katına çıkarıyorum cezasını. İngiltere'de pablari dolaşsın. ondan sonra e, şey. İngiliz endroloji dergisinin adına görsün bakalım. Görsün. Evet. Elmiyaman Beyiyman Bey ne demişler? El yürünüyemeyen kendini değirmen dirman tezgahına ders. Ne kadar, kadar dersler güzel. verdin üst üste. Overdoz oldu çocuklar ya Ege. Daha overdoz olmadı daha o. Zaman, olmadılar o. Oh. O zaman bir edepsiz haber daha vereyim. Londra'da mı yaşıyor? Londra'da tabii. Bayağı canım. da kozmopolit bir ülke. Pardon. Biz çok özür dilerim. Bizi verdiğimiz haberin neresi edepsiz? Çok özür dilerim ya. Buna edepsiz diyecek bir zihniyet mi? Edepsizlik ben yapmış işte. Kendi verdiğim ha, haber, evet. haber ediyorum. Fire, şu Hayır, çocuğun edepsizliği. Çocuğun evet. edepsizliği. Şey mi? Onun dışında Bursa'dan Pişko. da bir edepsizlik haberi vereyim. Eyvah eyvah. Bursa'da bir sitenin asansöründe boş damacanayla haşır neşir yaparken güvenlik kamerasına yakalanan su dağıtıcısı hayasız hareket suçundan tutuksuz yargılanacakmış. Su dolu mu değil mi onu söyle Ya ben bu haberi okunca bir tadım kaçtı. Tadın kaçsın tabii ben size diyorum, damacana su almayın diye. Benim gibi ben bir buçukluk pet alıyorum. Site artık o firmadan su almıyormuş. Ya, alma, ya alsın. Alsın canım ne zararı Sen var. Sen zannediyor musun Adamın... ki bir tek su dağıtıcısı o var. Adamın derdi... Sen ne değil ki damacanayla yani bir de şimdi damacanayla da içine, içine e, duygularını canım onlar. o damacanın içine ifade ediyor ya o adam bence zaten senin korkacağın yani boş damacanaya yapmış boş mu dolu, dolu mu? boş damacana canım nasıl dolu damacanaya nasıl yapsın adam ya? kapağını açmıştır alın, o da bir hovardalık yapmıştır yani 3 lira değil mi bunun şişesi? <gülüyor> <gülüyor> az mı? <gülüyor> o, hovardalık mı? <gülüyor> Bayröl için o vardalık anlayışı. 3 liraya yapılabilecek her türlü şey o yani, Ben şey gibi düşünüyorum. Böyle bir insan düşün hayatının bir döneminde kendini su işinde buluyor. Evet. Taşı babam taşı, taşı babam taşı. En başta o tiksindiğin damacanalar şey gibi polisiye filmlerdeki gibi kadın polis erkek polis başta birbirlerinden nefret ediyorlar sonra aralarında bir aşk doğuyor. O da damacanayı sırtında taşıya taşıya bir gün damacanın ona başka türlü dokunduğunu hissediyor. Belki sırtında koca 20 kiloluk damacana var ama bir hafiflik tatlı bir okşama gibi sırtında. Hayır, vallahi. damacana demek ona bir yerden sonra yan mı bakıyor artık ne yapıyor? Taciz edecek Hı. şekilde mi bakıyor? Hayır damacana taciz etmez de o çünkü bir etkileşimdir bir kimyadır artık beden ve damacana bir bütün olmuştur. Hmm. Artık beden ayrı damacana ayrı değil. İkisinin birlikte bir anlamı vardır. Yani şu bu anlamı sucu en güzel mekan asansörde asansörde. <gülüyor> Hayatın inişini çıkışını vurgulayan bir eserdir. Asansör dediği evet. müzik var. Ben tahmin ettiğim kadarıyla o sistem vardır. Asansörde müzik varken bir yandan romantik romantik lehimiş akmış akmış. <gülüyor> yani şu haberi verdikten sonra ikincisinin yaptığı yorumları toparlayınca şu sonucu çıkarıyorum ben. Yanılırsam düzeltin. Son derece haklı, son derece helali midir? Suçludur suçunu. Hayır. hayır diğer suçluların da şey olacak şimdi herkes su istediği zaman bu benim aklıma bu gelecek ya. E, Tabi ben size diyorum. Acaba, acaba, acaba siz bunu bir şey yaptı mı diye. Siz bilmiyorsunuz yani. Allah'tan o, bizim evde asansör yok apartmanda Damacanalar, tahrik ediyor sucuları Şey diye konuşuyor ya. Yani? yok. Damacana kuyruk sallamasa. Tabi canım kimse gider mesela asansörde müziği de duyuyor. Ondan sonra bir de şey Evde var ya beni sabah akşam pompaladılar. Beyler içerde çok güzel geliyor. Oktay Dama. üç tane. Ne var? Damacana. Damacana mı getirecek? Evet tabii damacana. Müziği duyuyunca bak Oktay da şey oldu demek Asansör, Asansör, asansör bahane. Sevgili dinleyiciler bu da yeni adetimiz. Stüdyodan koşarak çıkmak. sorumluluğu yayıncılık anlayışı gereği bir de e, ne olduğunu bilmediğim için. Ben henüz stüdyodan çıkmadım da Oktay bir fırladı. Tamam işte tatlı kıvrımlarıyla bir damacana. Şu damacananı şey... sana asansörde şey dediğini şu. Beni sabah akşam pompayla oraları borlar mı, oralar mı? şey, şey yaptı. Bu şey... Damacana yani aranıyormuş. Bence şimdi şöyle tek damacana geldi. Biz bu kıymetlimiş bunun. böyle <gülüyor> korkmasın. Otur böyle kucağıma oturttum. şey yapma Damacan haberi anlatıyoruz zaten ya. Şimdi bu Damacana'nın e, bir suçu günahı yok. Bak ben mesela bir arkadaş gibi dikkat edersen seveceğim. <gülüyor> Kucağına oturttum bir arkadaş Bir gibi. abi gibi bir şey yapıyorum. O küçüğümüz bizim. Kıymetlimiz ama şimdi bununla bizim bir, benim mesela bu arkadaşla bir çıkar ilişkim yok. Bir sesini çıkar falan Gösteriyorsun da hiç duymuyor. Bir ses yap. Damacana sesi nasıl? Boş Damacana. Aynı yapıyorsun Fahir. <gülüyor> <gülüyor> Al bir damacana tanımı yap. Al elden eli elde dolaştırın çocuklar. Sizde elden eli Bu kalsın mı? Evet ya. Bundan sonra bu stüdyoda, bu stüdyoda kalsın. kalsın. <gülüyor> Düğünümüz var dostlar. <gülüyor> hakikaten Damacana, de. bizim Bizim şeyde damacanalar hor davranıyor yani. Şimdi eve gelen damacananın mesela tamamen kapağı açılıyor ya. Evet. Hı, bizim radyodaki alete laap diye saplıyorsun. Evet. Damacana bunu anlatıyorsun. İlk sucu. başta bıçak atılıyor üstelik. Üstüme bir bıçak attılar sonra laap diye sapladılar. Yani insan da böyle o boşaldı işim tamamen falan diye anlatınca adam yani kendinden geçiyordur. Mesela sucu. bir de su, suları dışarıdan e, bırakıyorlar ya. ılıyor sular. Hmm. Ondan sonra geliyor mesela anlatırken diyor ki içimden diyor ılık ılık sular aktı diyor Bu, Bunu anlattığı zaman tabi O suçu <gülüyor> Yani tabi ki yani ben Ben sadece ne damacanayı suçluyorum Ne sucuyu suçluyorum Asansör <gülüyor> asansör asansör. Peki, şu, asansör bir dakika asansörde kalmış Nasıl bir asansörmüş Bence buna? toplum abi toplum burada suçlu ben, Çünkü sucuyu Sucuyu damacanaya <gülüyor> muhtemelen toplumadır isyanım Zaten gazetelerde de böyle hemen yazılmış Talihsiz damacana diye Talihsiz damacana talihsiz. yakalandı diye Site yönetimi de durumu örtbas etmeye çalışanlar Talihsiz olan nasıl damacana Ben adamı şimdi yerine koymaya çalışıyorum kendimi Adamı yerine koymaya <gülüyor> çalışıyorum <gülüyor> <gülüyor> o Damacana koy... ee, Damacana ya da. şey, nasıl, Neyi yaptı yani Nasıl böyle... ne yaptı Sence ne ya bak bakalım şimdi evir çevir üniversite mezunu adam. Evet abi öyle işte. Böyle mi diyor? De... Belki be. Yok öyle değil. Bele bele bak. Bele bele. Yani maşallahı varmış o zaman adamı. Ya Egeci. Yoksa böyle şey. sen şunu ben bir bakayım. Şimdi Ümit Aktan'dan sonra madem böyle artık Türkiye'nin bize... en çok damacana gören adam mısın? Aç bakayım Fahir kapağını. Dur, açacağım açacağım şimdi. Oo. Oh. Anlayalım Fahir. <gülüyor> <gülüyor> Artık açan adama da ters. Bakayım. Yani. Kurban olurum e Kurban olurum. E ee? şimdi oktaya da döndürülüyor. Normal. Ne kadar normalmiş, <gülüyor> çok güzel. Yani <gülüyor> site yönetimi demiş ki biz artık çeşmeden içeceğiz uydum. İçsinler vallahi. Yalnız o adam biraz götürsünler o site de biraz biraz <gülüyor> da orada sakinlesinler. Barajlar biz tutmada diyoruz ya, Allah kahretsin Olayların ardından sitenin içindeki duvarlar Aysa su dağıcısının çalıştığı firmadan Bazı nedenlerle su alınmaması Gerektiği uyarılar asılmış Sularımızı hapartmak kaynıyor Yani öyle söyleyeyim Suyuma dokunma ya suyumu kirletme be adam Adamı da kovmuşlar Su savaşları çıkacak dedikleri bu yüzden işte Suümüzü... ölüm çıkacak kavgalar Başka bir Su savaşı niye çıksın yani Bence de yani bir şey gibi bir şey olacak Ne derler neydi o, o Troya Ha, evet. Hikayesi gibi. Evet. Suyumuzu aldı, de, benim onlar ama ben yine de bir buçuk litreliği tavsiye ederim size. Bir buçuk litre şimdi yani su, su damacanayla haşır neşir olduktan sonra bir buçuk litre yönelir mi insan? Bir buçuk litreler. Yani adı çıkar, adı. gibidir ama damacana şeyittir. Gerçek emekçidir. Big damacana mamadır. big mama'dır Gerçekten Çinici, de su hayattır. Su hayattır doğru söylediniz. Bir de internette ben şey buldum e, ondan içsek mi acaba nasılmış? Ne? Japon suyu. Japon. Çekirdeksiz miymiş? Hmm. Çok güzel oluyormuş Japon suyu. Japon, da Japon suyu ne demek ya? Japon suyu işte ne bileyim. O Japon su şişelerinin ağzı böyle olmuyormuş da. Bele bele Hı, böyle oluyor. böyle oluyormuş falan. Değişik tabi hmm. ee, Şey var aslında Uzakdoğu e, hmm. suyu diye bir şey vardır Uzakdoğu Asyalı Asya suyu diye Ben bir, hiç Asya görmedim, ben hiç görmedim Asya Alman, Alman şey izlemiştim ben filmi Orada mesela suların şeyi anlatılıyordu. Gazlı olması mı? E, Gazlı olması işte birbirine gidip gelen sular Yani Mesela sünger bob nasıl böyle deniz dünya Bu da su gibi Mesela bir damacana bir şeyi ziyaret ediyor falan Ama böyle değişik kıyafetlerle bir, ben şey gördüm. Bir litre suyu damacanaları yurt dışında şey satıyorlar. Güzel e, kılıflar var. Böyle He. deri, siyah, çok güzel. Yani mesela onun içine koyuyorsun. Ondan sonra istemiyor. Hemşire kılığı var. Mesela su hayattır diyen hmm. ve hemşire damacanı, kadar, Ne kadar? Sağ, ya, sağ suyun sağlığını vurgulayan. Tamamen çok yaratıcı. Yani bu e, orada açmışlar. Bir de polis var. Aa. Polis kılığında damacana. O da diyor ki suyumuza dikkat edin. Diyor galiba. Anladım kadarıyla. Hepsini çok seviyoruz. Su olsun da ne olur soğuk. Ama ılık olsun. Soğuk su iç Aman Spire. Sen de su buldun ılığını istiyorsun ha. 8.43 oldu abi. Sen işine bak yavrum. Ben hep çok güzel ayarladım. Hiç merak etme. Rock the cash bar. Rock the cash bar. Günaydın. Günay aydın dın sağ Allah devam ederse dinleyici burçlar efendim. Yan var mı sende? Yan var, yan keske. <gülüyor> Buyurun. Buyurun. Hadi senin annesinin damat kriterleri açıklandı. Ha. E, kriterleri veriyorum. E, Hadise hepimiz biliyoruz. Güzel, tatlı. Erevizyonda başarıyla ta, e, temsil etti. Hem de yani bir seksle perdesi olan bir genç kızımız. İsmi Sinan olacak mı demiş. E, hayır. Annesinin kriterleri açıklandı. Damadında aradığı kriterler. Bir. E, İsmi Sinan olacak mı demiş. E, yok. Gül Nihal Hanım e, bir damatta da neler aradığını şöyle, şu şekilde anlattı. Hayır. 50 defa aynı cümleye <gülüyor> söyleyince İsmi söyle Sinan olacak mı demiş. Çok tamam. da bu cümleyi söylemek zorunda. Hayır. Beni de bence de zorunda kalıyorum yani. Hakikaten fayda. Ya Bir anne evladına böyle açıklar mı ya? İster Japon olsun ister siyah fark etmez. Tamam. <gülüyor> Yeter ki seni mutlu etsin. Kriterler burada sona eriyor. Haftara yepyeni <gülüyor> <gülüyor> kriterler. <dedik. gülüyor> ya Gülnihan Hanımcığım Japon'la Zenci hiç fark etmez mi? Yani bunu artık yani böyle demek ki yani yabancı damat arıyor benim anladım. Parcanım yani yabancı olmasına gerek yok. Niye? Yani Türkiye'de yaşayan Japon asıllı veya Türkiye'de yaşayan e, yani Afrika asıllı birisi de olabilir. Çok güzel söylenir. Önemli olan e, mutluluk tabii canım. Yeter ki mutlu da Yarın öbür gün şey derse hadise anne Japon zenci bir de e, tavsiye kadınına girmiş bir adam. Aynı anda bir, bir ortak çalışmaya girdiği zaman yani ülkenin bütün renkleri bir araya geldiği zaman mutlu oluyorum dersinde de diyecek onu merak ediyorum. Gülalya Hanım ıı, Bence orada gizliden mesaj var ya <gülüyor> Niye mesaj var şey var. E, hadiseye değil şey, Hadisenin sevgilisi gire Sinan, Sinan gibi. demek için Sinan... bir kez daha <gülüyor> Fırsat <Kedine> mısın <gülüyor> Dört kere söyleyince ismini unuttum ee, Sinan Bey bence gizliden mesaj var Seni mutlu etsin yeter İster Japon olsun ister Bilal Hiç önemli değil kızım Keşke. Sen ona bak Kesin bir şey var aralarında Bir tatsızlık mı var bir usumetli mi var bir şey var Hadise evlenme derdinde mi bu arada Hadise evlenme derdinde de karar vermemiş Annesine başvurmuş anneciğim demiş Anne ben demiş, beni mutlu edemeyen bir Japon mu Beni çileden çıkaran bir zenci mi Hangisi olsun demiş, Kızım demiş. Ne <gülüyor> zenci ne Japon Seni mutlu eden Uçlarda dolaşmanı istemiyorum Hadisecim demiş Sinan gibi demiş en güzelidir demiş Sinan çünkü hakikaten e, Bir zenci gibi Kıvrak. Güçlü bir Japon Biz... kıvrak ha, Tam onun gibi bir şey demiş. E tabi böyle olunca hadisede akan sular durmuş. <gülüyor> Haliyle. <gülüyor> Japonlar kıvrak mı olur bu arada? Aa. Japonlar kıvrağı. Ninja, samuray. Onu Bunlar bırak... neye hep aynı minbit topraklardan yetişiyor? Bu Japon gelmişti ya şeydi dövdüler bunu bir. Artvin'e mi gelmişti nereye gelmişti? Böyle Kim o ya? bütün kıyafetlerini çıkarıp bir dans etmişti. diye. Donsuz Japon. Tonsuz Japonya'ya kalandı. Bu arada Japon dedik. Japonya'nın en çok e, satan gazetesi e, bir anket yapmış. Asashi Shimbun gazetesi bir anket yapmış. Ve Başbakan Aso'nun 55 yıldır iktidarda olan partisinin %31'lik oy oranıyla muhalefetteki partinin 12 puan gerisinde kaldığı ortaya çıkınca Başbakan Aso seçime gitmeye karar vermiş. Harekir yapması Gazete lazım normalde. Mi? Gazete anketiyle mi? Hmm. Normalde harekeri yapması lazım. Böyle demek bir şey olduğunu. Durup yapmıyorlar. Arada bir mi yapıyorlar? Öyle bir şey mi oluyor? İşte hareket bir şey feshedildi faiz. diye okudum ben de. E orada i̇şte o yüzden feshediliyor diye burada var. Hatalarım nedeniyle partim insanların güvenini kaybetti. Bu güveni yeniden tazelememiz gerekir diyerek seçim kararı aldığını söylemiş. 55 senelik iktidar partisinin ikinci duruma düşürdüyse hakikaten hiç anlamıyormuş bu, bu işlerde. Olur mu? 55 Hiçbir şeye dokunmasan demek ki devam edecek. Arkadaşlar başvakanlığında Tezgah kurulmuş zaten Walkman yapıyoruz Ondan sonra gidiyorum, gidiyorum. Ne yapıldıysa onun küçüğünü yapıyoruz Mesela taba küçüğünü yap Budur yani Japon Beni koysan 2 ayda Zaten Japoncayı sökerim Yatkınlığım var yabancı dilim 3. <gülüyor> ayda da Japonya'yı şahlandırırım Bildiğiniz yabancı dilleri sayar mısınız? Ya işte beni başbakan yaparsan oranın yabancı dilini e, Yani en oranın iki ay. dilini 2 ay içinde öğrenirim Üçüncü ayda da şahlandır. Ülkeyi. ülke. Japon tabii Japonya'yı e, tabii kültürel olarak daha yatkın <gülüyor> olduğum için daha hızlı şahlandıracağım. Ne yatkınsı böyle Japonya Japon, Japon denizle de demin de aynı şeyleri söylemişti. Adam <gülüyor> yatkın demeklin. E, sushi. Kendi, kendi içinde bir istikrarı var. Ege sushi'ye doyarsın be. Mesela bazı yerlerde öyle kampanya yapıyorlar ya yiyebildiğin kadar sushi. Orada yiyebildiğin kadar sushiye 5 kuruş da para vermeyecek. Tabii canım. Vallahi örtülü denekten sushi. Oba. İlk iş olarak diyeceğim şu e, Japon gençlerinin saçları efendi gibi olsun diyeceğim. Bir düzeltin diyeceğim. Tabi. Onları. Devazlar mi ama. Önce siz baş bakalım kendi saçınıza bakmıyor musunuz diye. Hep birlikte. Ben zaten kendimi örnek vereceğim. Sen gibi. onun için mi uzatıyorsun sen. Elge gözünü seveyim var. bugün bir, bir para vereyim de git kestir ya. Niye? Param mı yok diye ben şey yapıyorum... ...üzülüyorum. Şey, Çocuğu okutacaksın diye... ...hani oradan kesip acaba onu mu biriktirmeyeceğim... ...doğru söylüyor çünkü evet. Ya Ege'cim var mı? Benim, benim evet. Bir şey. hey kız senin çok benim güzel... Sen ...toparlacık bir kafan var Falecim, senin. Ha? Şöyle yapalım. Havuz sisteminden... E, bir bir ...dönem ayıralım. dönem bağışlar yapıyoruz ya biz. Evet. Oluşturduğumuz çünkü havuz Çünkü başımızın Bu gözümüzün sadakası... En, ...en yakınımızdaki insana... ...görmezden gelmeyelim. Çünkü göz değiyor Oktay. Göz değiyor. Biliyorsun yani. Havuz sisteminin... ...herkes gözü üzerinde... Başlıda bu iblisin gözü üzerinde, dolayısıyla buna çıkaracağımız. Verelim bir... ne kadar verelim? Buna bir 20 kağıt verilir ya. 20 lira veriyorum. Hı hı. Uzun ama saçları. İşte uzun. Onu uzunluğu O yüzden oynayayım. 20. 20. Tamam mı anlat? Bir kestin Tamam. Olur. Kafan güzel. Benim parayı kestirin. Tamam. 20 lira veriyor. Çıkın parayı. Kafam güzel dedi dedim fay. <gülüyor> Senin kafanın güzel olduğunu istedim Ben 20 lira ihtiyacım var. Verin bana para. <gülüyor> Para verin bana verin e, e gideceğim. Ben e sokakta insanları çeviriyorum. Biz Erzurum'dan geldik iki arkadaş burada inşaatta çalışacaktık saçımızı kestiremedik bize bir berber parası falan diye şey yapıyoruz. Para topluyoruz. Ne oldu Brian no, Ferry oğlunun sevgilisiyle beraber olmaya başlamış. Brian Ferry hangisiydi? Brian oh. Ferry Roxi müzik. Ama yakışıklı adam şimdi Yakışıklı, adam, yakışıklı ve göbekli adam Ben gördüm dün internette fotoğraflarını Brian Ferry oğlunun, ama eski sevgilisiymiş Amanda ile aşk yaşıyormuş İtalya'da Amanda, Amanda ama. maşallah Deniz ama öyle Deniz evet, Amanda Baca. Marshall diye sanatçı vardı Hiç çalmıyoruz onda da bir çalalım bari. Çalalım bu vesileyle Uzmanlar diyormuş ki yemek masalarından bıçaklar çalınıyor Arkadaş diyorlarmış Şey mi çalınıyormuş Brian Ferry mi çalıyormuş Yo Brian Ferry bitti. Ha, Ferry bitti ha, Ferry o, o haber bitti. Bıçak mı çalıyorlar mı? Bıçak çalınıyormuş ya. Çatal satışlarının da bıçak satışlarını ikiye katladığı bir türlü. E, ya, çatal daha çok satılıyor, çalınıyor demek Bıçağı çok de. kullanmıyorsun ki. Üstelik restoranlardaki bıçakları öyle kesme kabiliyetinden son derece uzak olduğu için. Onları herhalde şey yapıyorlardır. İnsan kesemeyince gıcık oluyor onu oraya buraya fırlatıyorlar. Bıçak çalınıyormuş dediği şeymiş ya. Bıçak kullanılmıyormuş o yüzden bıçak konmuyormuş. Bıçak satışları... Neredeyse sıfıra inmiş diyorlar. E işte kullanılmıyor çünkü adam gibi kesici bir şey yapmıyorlar. Bir sapuk supuk bir şekli var. Hakikaten ezel koparmaya çalışıyorsun Hiç yani. Hiç gerek şey. yok yani. Pizza desen önceden kesilmiş geliyor zaten. E, tamam. E, Köfte istiyorsun da lokma Zörger, lokma kesiyorlar. Zörgür makarna yesen zaten bıçağa ihtiyacın yok. Neyde var bıçağa ihtiyacın? Biftek bonfile yerken. Yani et, orada et da ama. hakikaten her tarafta tırtırılı bıçak olmuyor. Ben çok uğraştım biliyorum yani. Biftek bıçağı zaten bir eğer gittiniz mekanda. Yoksa bifteğinden de hayır bekleme. Hiçbir şey bekleme zaten. O yüzden de zaten şimdi sofra adabı da değişiyormuş. Bıçak kalktığı için hmm. sol elde zaten tutulması sofrada gereken... Zaten bıçak olması bana çok şey geliyor ya. Böyle çünkü mesela evet. sofralarda sohbet oluyor bilmem ne. Yerine göre gerilim oluyor. Ortada böyle... Oh... oh bir yaş Böyle ortada bir bıçağın olması falan çok tehditkar yani. Çünkü adamla konuşuyorsun. Mesela adam bonfileyi kesiyor. Şimdi ben orada ters bir laf edemem. Yani edeceğin varsa da ne olur? Senin elinde de bıçak olur o zaman. Bence daha güzel şartları dengeler. Kimsenin Makarnaya kimseye... nasıl bu bıçak veriyorlar? Sen de karşındaki adam mesela hararetli bir konuşma olacak bir yerde. E ben bir makarna alayım diye. Ö öbürü de mantı alırsa, karşındaki bonfile alırsa o masada onun sözü geçer. Belli. Sen ne yapacaksın? E, bonfile yani. bıçağıyla adam gelince kaşıkla mı savunacaksın kendini? veya şey diyeceksin bir de ortaya sana alın bana da bir servis şey servis çatalı diye çünkü bütün masayı domine edebilirsin doğru Hı, servis evet. çatalı çok etkilidir ya doğru Sofra adabı değişsin ama ben artık sıkıldım yani Sofra adabı değişiyorum sen neden sol sıkıldın sol elde çatal sağ elde birtakım neymiş niye canım kesin sen solak sen durum tamamen tersi aksi istikamette Sofra adabı değişmedi ben bir değişiklik yapayım diye solak mı oldum bu yaştan sonra he böyle böyle mi mi kes götür ağzını. Kes götür ağzını. Nasıl bir şey istiyorsun sen? Kesilmiş gelsin yemekler. İşte zaten öyle, o noktaya geldiği için artık çatal mesela sol elden sağ ele geçiyormuş. Öyle zaten. Ne Bıçaksız... yapacağım ben elimde bıçak yokken sağ elimi boş mu tutacağım? İşte kültürler nasıl değişiyor? Adaplar, edepler nasıl değişiyor? Edep yerleri <gülüyor> <gülüyor> diyoruz. Yani o yüzden bunlar tekrar yazılması, incelenmesi gereken şeyler demiş uzmanlar. Öyle bir şey Valla yazılsın, çizilsin, tekrardan şey yapılsın. Bu ne ya? Abuk subuk bir güzel bir şey olsa sofra adabında. Geç sofra adabında. Bir de şu dirsekleri sofraya koyma tekrar dönsün. Niye böyle bilekler ben bir eller koyuluyor? Hiç zaman şeyine... yokmuş ki. Hiçbir zaman yokmuş o. Hayır, dirsekler varmış. So, sofra adabında böyle bir dirsekler konur diye bir şey yokmuş hiç. Işte. diye bir şey var. İşte konmamanı konmaz diyor. Konsun ya. Konsiyeri. Böyle... böyle güzel güzel dirseğimizi koyalım sohbetimize ederim. Tabii canım yani çünkü şu çok zor ya bunu böyle böyle şey gibi. Böyle bekliyoruz kedi dirse gibi. Dirseğim de kalkmasa da. Kak kak kak kak kak hadi bakalım herkes odasına. Yani ben de şunu koyacağım abi. Masa ile benim bütünlüğümü şey yapamazsın. O benim yemekle aramdaki duygusal bağımı güçlendiriyor. Ya yani ben orada savunma sistemine tip geçiyorum ya. O bir şey istiyorsan sallanan masaya oturacaksın. Bir bacağı kısa masa. O zaman meşrulaşıyor değil mi? Kolunu Hareketen. koyman için meşrulaşıyorum. Ya şimdi ben bu kolumu koyarım siz hiç dert etmeyin falan. Tamam diğerleri de koymak istediğinde olmuyor. Yani masanın bir tarafı çünkü eğimle ona bastırıyor. Öbür taraftan sen bastırırsan gene oynama sistemi olacak. Olmaz yani. Herkesin aynı eşit haklara sahip olması lazım. Bir de elle yeme biraz daha yaygınlaşsa daha güzel olacak. Tabii sadece Zaten tavuk, böyle... balık, kelle. Ben hayır her şeyi yiyebilelim. Hijyen diye bir şey var yani. E, sonuçta elini sofraya oturmadan yıkayacaksın, Kalktıktan sonra yıkacaksın. Pislik bunun neresinde? Hı. Su yeme, ekmeğini güzel güzel ban, ee, ekmeğin çeşitleri de biraz değişsin. Pide, bir lavaş gibi bir şeyle, he, evet. yani onu kürreğinde kürek haline getir, pilavı da ye. Ne kadar güzel. Ya, Arap da dünyasına ye. giriş diyorsun. Orada şimdi daha değişik yerlerden. Nasıl daha değişik mi? Ben güzel temiz bir şekilde ellerini yıka. köfteyi çıplak elde yoğrulmuyor mu köfte? Çatal bıçakla mı yoğuruyorsun? Yok herkes ameliyat eldiveniyle yoğuruyor görüyoruz. Ya köfte... İğrenç bir şey var. Ameliyat eldiveniyle köfte yoğurmak ne demek? Lateks tadı veriyor bana. Köfteyi boş ver. Pizzayı, pideyi nasıl yiyeceksin? Pizza'yı zaten elliye. Ben ya. pizzayı gel Pideyi Pideyi de, de, de, de elliye. Ben de pizzayı geçen gün elliye yedim. Bir baktım şöyle çevremiyorum hiç kimse elliyemiyor ya. He, Lüks edin. restoranda. İşte lüks ses sistemi. Böyle tıkır tıkır tıkır. Pizza tıkır. Zaten elle gelir ama. Tavuk, balık, kelle, pizza. pizza Bunlar yenir elle. İyi oldu genişlettiğimiz. <gülüyor> Anadolu Üniversitesi'nden de bir haber vereyim mi sıkıntı? Anadolu, ey Buyurun efendim. Bu kadar güzel söylüyorsunuz. Bu arada kavga çıktı. Ruhat Mengi ile aşçarma. Neye kavga etmişler gene? Sıkıntı demiş Ruhat Mengi. <gülüyor> <gülüyor> Ruhan Çarman çok sıkıcısınız. Bana laf soktunuz. Yazıda bile okuyasın bile gelmedi demiş Okuyasım gelir. gerçekten de çok sıkıcı bir insan ama. Neyse. Bu arada ben köşe yazarı gördüm rüyamda. Aa, köşe tercih. yazarı oluyorsunuz demek. Nice. eğini gördüm. Oraya eğini mi gördün? radyonun dışında çay içiyorduk. Ondan sonra oraya eğin geldi ciple. Ciple mi? cipin içine bir dolu adam sığdırmıştı. Bizim radyonun elemanlarını Kaç kişi 10-12 kişi falan böyle gülüşerek atladılar böyle Sen tek miydin bir şeyde Yo, Hepimiz orada bakıyorduk Aa, Demek ki o kadar da gıcık bir adam değilmiş diye konuşuyorduk Sonra da ormana doğru devam etti ciple ormana 12 mı? kişiyle mi? 12 kişiyi radyoya bıraktı hadi arkadaşlar iyi yayınlar dedi gitti He ormancılarla bir görüşmeyi Damacanın şişesi var mıydı arabada? Arada damacada falan yoktu evet. Güzel iyi görünümlü bir cipti Bakımlıydı LPG'si de ruhsatı eşliydi Valla Ege şimdi buradan benim sonuçum şu olacak... ...senin köşe yazarlığın tehlikede. Yani öyle bir olasılık geliyor. İyi değerlendirmeye bak. Yok ya oraya bak. yine şey yapıyor. Rüya tabiri ne demek ki? Ben, cipten mi anladın onu? Şimdi oraya yine aranda bir husumet olacak... Bir mese al, al, alacak verecek meselesinden dolayı <gülüyor> Ondan sonra kaçak Mercedes davasında hapse mi düşeceksin? Yani onlara dikkat et Bu ara böyle bir resmi evrak imzalaman gerekiyorsa iki kere düşün İki kere düşün Dakil belgeleriyle düşün. uğraşacağım Çünkü o 12 on, on, on kişi de onlar da kefillerin Sen bir yakarsan, köşe yazarı görmek isteseydin Rüyanda Fahir Kimi görmek isterdin ve kimin arabasına binmek isterdin? Sabah Tümer'i görmek isterdim köşe yazarı olarak Köşe yazarı Fahir. Televizyon programcısı tipi değil köşe O da köşe yazmıyor mu? Hı. Yazmıyor. Yazsın isterdim. <gülüyor> o bir köşe yazsın isterdim. Ee, Sen bayağı e, düz rüya istiyorsun anladım kadar. Düz rüya olur mu? <gülüyor> Sabahat Ümer böyle e, eline kalemi almış. Üstünde hafif bir şey. Saten. Yok saten değil. Böyle bir kıyafet yaz oyunu. Efil efil. Banteletörleri açmış. Ondan sonra Sürekli ateş. Yazıyor ha babam yazıyor. Sen bir Davut Güloğlu'yla konuşsana Fahir. Sabah Tümer'in biliyorsun eski sevgilisi Davut Güloğlu. Tabii canım. Biliyorsun değil mi? Onunla bir konuşsana. Davut'la mı? Şansım var mı? Şansım var mı falan? Nereye diyeyim. Gider, ne Ama yapar? Ne işim olacak benim Sabah Tümer'le? <gülüyor> Davut Güloğlu'nun. Ne, ne işim abi? olacak benim Davut Güler'le? <gülüyor> o zaman Emel'le de konuşayım ben. Emel mi? Emel de Davut'un eskisi. Önce Emel'le konuşayım. Bence Emel'den Erdal'dan daha... başla. Erdal'dan başla. Erdal'dan Zincirde bu işi. ilişkiler. Tamam buradan ta nereye kadar gideceğiz işte. Benim amacım mı? Sabah Tümer dersin. Erdal Yedinci dersen... kişi de Obama'ya ulaşabilirsin Fahir. <gülüyor> Teoriye göre öyle bir durum varmış yani. Günaydın. ya. Günay, ay, ay, Macera dolu çarşanma sabahında modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. hoşsunlar efendim. Anlamalay. Anlamalay. Anlamalay. Tebrik ederim. Ee, anlamalay Üniversitesi'ndeki Hint bilim adamları tarafından yapılan araştırmaya göre ekmen en tatlı yeri ortaya çıkmış. Gökçük mü? Uduk mu? Değil. Gungur mu? En faydalı yeri neresi olabilir Ekmeği? En faydalı Ekmek yeri henüz hiç ya. yenmemiş olandır. Henüz hiç ekmek daha yapılmadı Faiz. İyi. Neresiymiş kenarı? Kenarı. En Hangi Kenarı. kenarı. Tır kır tepesindeki kenarı mı? Ekmek pişirdiğinde ortaya çıkan ve kenarlarında 8 kat daha fazla bundan bir antioksidan e, bir takım riskleri azaltıyormuş. ekmeği içinden çok kenarlarını yenmesi. Tabii bunu ediyormuş. yani. Kabuk. Kenar dediği tamamen hamur olmayan kısmıyı. E, evet canım. Adamlar diyor boş yere dönerin ekmeğin içine alalım mı diye. Genç kızlar mesela ağzını tadını biliyor lütfen içini alır mısınız? Ağzının tadını bilmiyor da sağlığını biliyor. Hem sağdan. Lezzet olarak da içidir yumuşak yumuşak. Olur mu Lezzet badarsın. olarak. Hmm. Hmm. O kütür bir bunu bakalım bir şeyin suyunu. Çok Döneri banabilir misin ya? Şey, ekmeğin içine döneri ama. Suyuna değil de yani şeydeki ateşteki döneri. Banabilirsin. Onun da şakır şakır yağ akıyor. Onu bir emdirsin. Bazen ya ekmeği böyle bir tutarlar şeyde hem hmm. ısıtırlar hem yağıyla. Ee, kendi yağyla kavurur. Hem ısıtıyorum hem kendi yağımla kavuruyorum demiş döner. Öyle yani o işler öyle. En lezzetlerinin olmasını aferin. Hintliler de ağzının tadını biliyormuş. Oza ekmeğin içini yiyip yiyip atma diye bir şey yok. Kir çıkarıyordu böyle. Lezzet için içini, sağlık için kabuğunu yiyeceğiz. Bir dilim ekmekte ne mucizeler gizli. <gülüyor> <gülüyor> Ay, pislik yuvası beş mekan açıklandı, bunları saymaktan gurur duyarım. Ama bir, yine tuvalet mi denince? Hayır, fahiren saklı bahçesi. Hayır, pislik olur mu ya? Bir, San Marco Meydanı, Venedik. Burada her yıl iki milyon turist gidiyor ama meydanı güvercin. Bir, bir, bir milyon turist dönüyor. Ne oluyor bu milyon turiste? <gülüyor> bu meydanda güvercinler affedersin oraya buraya, orlara buralara ne, yapıyor ne, ne yapıyorlar? Ne yapsınlar? Güvercinler ne yapsın? Yapsınlar <gülüyor> o zaman siz şey kursu altyapıyı hazırlasınlar şey yapsınlar bu arada rakamlarla rahmet Kock... vardar gibi konuştum raken <gülüyor> kok açıklandı 12 bin bilmem ne kadar metre şey kullanılmış tuvalet kağıdı kullanılmış raken kokta 120 kilometre tuvalet kağıdı kullanılmış doğrusunu söylüyorum size 40 bin kişi tam 120 kilometre tuvalet kağıdı kullandı kişi başına kaç kilometre tuvalet kağıdı 40, 40 bin kişi, kişi. 3. 3. 3 3 metre Çok basit. Maşallah. Kaç gün sürdü? Üç gün. Her Üç gün, gün bir metre kullanmış. Her sonra. gün bir metre, bir metre dedin şu, şöyle katla. E normal. normal. Normal. Normal. Gayet güzel. Peki. Iki... Demek ki bağırsaklar iyi, iyi çalışıyor. <gülüyor> ortalama. Demek ki rakçılık bağırsakları iyi geliyor. İyi geliyor, doğru. Yani. Açık hava, ha. temiz hava, oksijen. Hepsi tabii vücuda yansıyor. Bir taraftan da danslar falan. <gülüyor> Şakalarla en son dansları da yapınca. <gülüyor> en son danslardan. Bir örnek verir misin? En evet. son böyle yapmalar. <gülüyor> Devam <gülüyor> ediyorum. İkinci pis yer. Oscar Wilde'ın mezarı. Pis. Ee, ziyaret eden her hayranının öpücük bıraktığı mezar. İğrenç. Böyle geliyor mesela adam şarap içmiş. Ee, Öpüceğim Oscar Wilde diyor. <gülüyor> Oradan Niye mezar taşı öpüyorlar bu kadar Mezar taşını öpüyorlar ya Dorian Gray'in portresinden dolayı E tamam da yani ne mezar taşı öpmek ne demek Niye başkası mezar taşı öpülmüyor da Oscar Wilde illa cillop gibi miymiş mezar taşı Dorian Gray'in portresinden İnsan, dolayı öpesi mi geliyormuş Tabii, Ama öpesin mesela şey gibi demiş. düşün ya Mesela sen en çok kimi seversin Hayran Oscar olduğun, hay, hayran olduğun <gülüyor> bir kadın mesela Hayran bir kadın? olduğun bir kadın Hayran olduğun bir kadın yani, ee, Eskilerden mi? Bir, Madame Curie Yenilerden Hali hazırda Hali Gür Hadi söyle canım çekinme. Evliliğin varlıkta vardır mi? yani. Enteresan Kafan delsene fantazi doludur senin. Ee, şöyle. Hazır. Yani Hayatta mı olacak Fahir? Hayatta. Kim? Hayatta. Ha. Dünya çapında mı? Türkiye dünya çapında hiç fark etmez. Ege. Kim Wilde? Kim Wilde. Ha. Mesela bak. Gidiyorsun tamam mı? Oscar Wilde'ın hayranı hastası Kim Wilde'ta. Kim Wilde gidiyor mezar taşını öpüyor. Ne oluyor? EGK bir saniye açılın beyler. Hop! Yengeniz olur diye oradan gidiyorsun. Luck. Kim Valdin öptüğü yerden bir küçük Buse'de sen öpüyorsun. Bu bir şey gibi zincir, saadet zinciri gibi düşünmekte fayda var. Bayağı sistemli bir mezarmış. Ondan sonra Blarney taşı, İrlanda'da pislik yuvası. Niye? E, İrlanda kralının Blarney gölünde boğulmaktan kurtardığı bir kadının krala öptüğü takdirde kendisine güzel söz söylemenin bahşedileceğini söylediği rivayet edilen taş sadece geçen sene 400 bin kişi tarafından öpüldü. Millet taş mı öpüyor ya <gülüyor> daha? Demek Dağ bayır dolaşıp göllere gidip başlıyor. Ne hikaye ne? Bir kral güzel kadını kurtarıyor. Ee, İrlanda kralı Blarney gölünde boğulmaktan kurtardığı bir kadın var. Tamam. Ee, öptüğü takdirde kendisine güzel söz söylemenin baş edileceğini söylediği rivayet edilen bir taş. Kadın şey beni hem kurtardınız bir de öperseniz. Güzel söz söylemek mi bahsedecek Size bahşedilecek. Kadın adamı kralı öperse mi güzel söz söyle? Hayır, kral taşı öperse güzel söz söyleme mesela tek kendisiyle başa kadını kurtarmıyor mu ya boğulmaktan? Taşına taş taş çıktı. Evet. Taş ne? Abla seni öpseydim hazır kurtarmışken Hı -hı. anladım ben o kad kadın taş da şey yapmak için çıkarmak için dalmış o sırada boğulmuş elindeki taşı öpecek. Kadın Babasının sözüne karşı gelmiş taşa dönüşmüş. Yelin taşı olmuş. Ha şeydi diyor kadın orada çıkınca ananızda taş yesin yarım şardan beş yesin diyor. Ka o taşın kadın olduğunu nasıl anlamış İllanda Kralı? Kadın taş gibiymiş diyorlar. Ha, Gönül Şimdi yazar nasıl, gibi ten, bir şey. İlanda'da taş bebek diye monarşi bitmiş ve parlamenter sisteme geçirmiş çünkü kadın hükümet gibi. <gülüyor> <gülüyor> kadın ön taraftan bakınca taş gibiymiş de arka taraftan bakınca şeymiş. O neydi? Müzeli, müz önden müzelik arkadan Liselik, lisedik. Ondan böyle senelerce öyle üst kalmış. Lise üst eğitimde kalmamış. <gülüyor> o da bir türlü lisans üst eğitimini tamamlayamamış. <gülüyor> <Üsteler> <gülüyor> <neler>? <gülüyor> Bu hikayeler sürükleyeceğiz. O zaman dünya üzerinde dünyadaki... hep efsane. <gülüyor> <gülüyor> Başka öpeceğimiz taşlar da dünya var. Dünya üzerindeki en pis yerler öp, en fazla öpülen yerler. Dokanadan ve öpülen yerler pis. Devam ediyorum. Ee, Sakız Duvarı Washington Market Tiyatr adlı mekanda gösterileri izlemek için Sırada bekleyen üniversite öğrencilerinin Sakızlarını tiyatronun duvarına yapıştırmasıyla Ünlenen duvar Sakızlarıyla sanat yapan ziyaretçiler sayesinde Birer mikrop yuvası haline gelmeyi başardı <gülüyor> Hakikaten böyle bir sanat var mıdır yani? Şimdi yapayım o değil gene iyi sakız yapıştırıyorlar. Ben bazı yerlerde ilkokul sıralarında bir sıraların altına baksınlar. Orada tatak, da sanat var. Orada da tatak sanatı var. <gülüyor> tatak sanatından <gülüyor> pek usta kalmadı ama. Sıraların altında bakılsın mı yoksa böyle bir el mi gezdirilsin? O kurumuş. Bir... Lateks eldivenleri o... giymek kaydıyla. Onlarca yılın tatağı var o küçücük. o Kazık kadar adam olmuştur tatağı hala orada duruyor. Ama o tatak tam tutmaz böyle pıt diye atar. Nasıl tutmaz öyle bir tutar i̇şte ki. Şu onun üstüne hemen şey yapacaksın. Dernek dernek yapacaksın o kalıcı bir sanat eseri olarak müzeleri dolduracak. Tabii ya. Yani. Çağlar boyu tatak. Ta tatak Çağlar kültürü. boyu tatak kültürü ve tatakçılık. Sakız bir şey mi ya? Sakız mı? Yani ayağının altında veya oraya buraya yapışmadıktan sonra. Çiğnenmediği takdirde mikrop, temiz bir şey ama mi, çiğnen... Mikrop yuvası mı sakız çiğnenmiş sakız? Sence? De ne ne mikrop mi? yuvası olsun adamın ağzından çıkmış bir şey. Senin ağzına girmediği sürece Hı. sana ne zararı Ey, var? Ağzından çıkanı kula duyuyor. Mu? <Gülüyor> yani bir sakız birinin ağzından Bin, çıktıktan ayıp, evet, sonra başkasının ağzına girdiği zaman bir risk oluşturur ne evet. kahraman olamaz diye biliyorum Onun ben dışında, duvarda duran sakızdan ben ne korkacağım ama millet şey yapıyor mesela canı çekiyor o kadar sakız görüyor mesela pem pembo pem diye bir sakız vardı hatırlarsınız Değil artık mi? kalmadı Hatırlamıyoruz ben. artık Hatırlamıyoruz. kalmadığı için rahatlıkla <gülüyor> telaffuz edebiliriz onu çiğnemiş adam yapıştırmış. Oh mis gibi de kokusu geliyor falan. Hatta taze yapıştırmış. İnsana canı çekiyor renkli. Bağır mı sakız yok. Hop alıyor oradan oradan bir çiğniyor iki. Oh bir nefsini köreltiyor. Lak aldığı yere bırakıyor aynı şekilde. Yani. Aynı o, şekilde damacana. Aynı nefsini şekilde. Nefsini köreltip <gülüyor> <gülüyor> aldığı yere bırakıyor. Bırakıyor. Yani mantalite bu. Buna üzerine gidiyoruz. Devam ediyorum. Ee, Graum'un Çin tiyatrosu. Burada Hollywood yıldızlarının el ve ayak izlerinin bulunduğu beton kalıplar her yıl ziyaret eden 4,5 milyon kişi tarafından elleniyor, öpülüyor. Ya onu da mı öpüyorlar? Olur mu canım mesela Saba Tümer oraya elini basmış. Gidiyor mesela Sapıkları orada o Saba Tümer'in ellerine. Kurban olurum diye o elleri öpüyor. Ayaklar, küçücük ayakları varmış Saba Tümer'in 35,5 numara. Ah kurban olurum bu ayaklara diyor. 17,5 117,5 birmiş falan. 17,5 17,5 35 numara ayakları varmış yani. Bunlar lütfen başkalarının öptüğü, ellediği şeyleri Hep, öpmeyelim. Öpmeyelim. Öpme etmiyorum. Öpme etmiyorum. Demeyelim. Öyle dağ taşı falan yalamayalım. E, evet hakikaten de. mikrop yuvası. Mikrop yuvası çünkü. ya. Senden önce kimi yalı veya yanımızda böyle bir konoyalı mendir. Islak mendir. Önce öpeceğimiz yüzeyi güzelce e, hijyenik hale getirelim. Sonra doya Ondan doya öpeyim. Doya doya öpelim ve yeniden silelim ki biz daha sonrakiler orada bize öpmüş sayılmaz. E Çünkü hani biz o mezar taşlarından şeyden almadık yani. Dedelerimizden mi? De çocuklarımızdan belasti. ödün çaldık. Doğru. Hani en iyi temizleme yöntemi yalamaktı. Buyur. Kediler için öyle o. O zaman ya, kedi yani biz kedi taşıyacağız. Kedimizde kedi taşırsak da o da ters olur ya. Ya ne yapacaksın artık? O zaman dünya üstündeki en güzel kadın kim Wilde'la devam ediyorum. Bravo Yager sevk edinleyiciler. Kim Wilde, Kim Kim Zamanında Rusty bambaşka bir havada söylediği şarkıyı. Kim Wilde, Kim Wilde. Devam. Kim Wilde konserine gitmişiz gibi. Günaydın, günay ay ay dın Günay ay ay ay.